ile inşallah devam edelim. Ee, kalem Suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. 52 ayetten oluşur. Ee, surenin ilk harfinden kaynaklı Nun suresi diye de alınır. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve kalem tutanların yazdıklarıne andolsun ki, Resulüm sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin onlarda. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O halde hakikati yalan sayanlara boyun eğme.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 Onlar ayetlerimizi okunduğu zaman o öncekilerin masalları der. Verdik. Hani onlar yani bahçe sahipleri sabah olurken kimse görmeden onu mahsullerini devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen kuşatıcı bir afet, ateş bahçeyi verdi de bahçe kapkara kesildi. 21 Bir tarafta ise onlar sabah olurken 21 Biri tarafta ise onlar sabah olurken madem değiştirileceksiniz hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin diye birbirlerine seslenirler. Derken aman bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın diye fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular. Evet yoksullara yardıma güç yettiği halde onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmiyle erkenden yola düştüler. Fakat... Bahçeyi gördüklerinde mutlaka yolumuza şaşırmış olmalıyız." dediler. Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız. İşlerinden en makul olanı şöyle dedi. Ben size Rabbiniz Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim? Rabbimizi de tesbih ederiz, doğrusu biz kendi kendimize yazık etmişiz dediler. Ardından kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. Nihayet şöyle dediler.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 Öyle ya Allah'a teslimiyet gösterenleri o günahkarlar gibi tutar mıyız hiç? Size ne oluyor, ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap da var da bu batıl inanışları onda mı okuyorsunuz? Onda beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır diye mi yazılı? Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinizi olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli sözler mi var? Sor onlara, bu iddiayı onların hangisi savunacak? Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğruyseler hadi getirsinler ortaklarını. O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç getiremezler. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet verir. Halbuki onlar safa sağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Fakat yine de secde etmiyorlardı. Resulüm, sen bu sözü, Kur'an'ı, yalan sayanı bana bırak. Kendini üzme. Biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlara ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut galibin bilgisi onların nezdinde de onlar mı istedikleri gibi yazıyorlar?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 Hala da kin ve hasitlerinden hiç şüphe yok ki o bir delidir derler. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir örttür. Evet kardeşlerim Kalem suresi de bu kadardı.